Tasavvuf olmazsa olmaz bir şey midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, ulema'dan böyle bir kayıt yok. Ama olursa güzel olur. Yani yemek var, yanında bir de baklava varsa, insanlar yemekle karınlarını doyurmuş olurlar, baklavayla da keyif alırlar. Yani sofradaki meyve gibidir, sofradaki baklava gibidir. Yani yiyorsunuz. Ama bir de canınız, ruhunuz onları ister, onlarla sizde bir itmi inanın hali olur. Yani Müslümanın evrada ezkarı var, fakat bir mürşit var, bir alimi rabbani var. Yani böyle cahil bir adam değil tabi, şerata muhalif değil. Her hareketiyle, her konuşmasıyla, her ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediyor. Böyle birisi var, onun ders halkasındasınız, ondan bir takım evlatlar aldınız, o evratları ezberliyorsunuz, onlar tekrar ediyorsunuz, ne yapıyor size tasavvuf? Diyor ki işte sabah şu zikirleri yap de akşamda bunları yap günlük şunları yap böyle 24 saat mümin Müslüman nasıl yaşayabilir ulemanın alimlerin böyle Kur'an-ı Kerim'den sünnet-i seniyeden telif etmiş oldukları evlatlar bunlar onlar belli halkalarda Müslümanlar toplu halde söylüyorlar zikir halkaları yani Allah Teala'yı tefekkür halkaları nimetlerin tefekkür halkaları Efendim büyük adamlar Şah Nakşibend gibi Abdülkadir Geylani gibi onların izinde Efendimiz Aleyhisselam takip etmenin elbette bereketi olur ama Tasavvuf intisap etmese tabii ki Müslümandır. O da hayatına normal, diğer kardeşlerimiz gibi devam ediyor. Bir problem yok.